Martin Luther, Avrupa'daki reform hareketlerinin öncü figürlerinden biri. 1546 yılında 63 yaşında hayata gözlerini umduğunda arkasında Avrupa kıtasının sosyopolitik yapısını derinlemesine etkilemiş ve yüzlerce yıldır hüküm süren Hristiyanlık tabularını sarsabilmiş, reformist bir öğretim miras bırakmıştı. Bugün bu öğretinin mirasçıları olarak nitelendirebileceğimiz Protestanların dünya üzerindeki nüfusu yaklaşık 590 milyon civarında. Toplam Hristiyan nüfusun %27'sini Protestan nüfus oluşturmakta. Martin Luther 1483 yılında küçük bir Alman şehri olan Eisleben Alman bir maden işçisinin oğlu olarak dünyaya geldi. Kendi ifadesiyle tıpkı babası, büyük babası ve diğer tüm aile fertleri gibi bir köylüydü. Bu köylü çocuğunun farklı kıtalarda yüz milyonlarca insanın hayatını etkileyen bir kült figürü olarak tarih sahnesine çıkışını tetikleyen şeyin bir yıldırım olduğunu söylersek pek de yanlış olmaz. Zira Martin Luther, babasının büyük teşvik ve yardımlarıyla Erfurt Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldığı dönemde yakınına düşen ve kendisini dehşete düşünen bir yıldırımın tetiklediği endişeli ruh haliyle hayatını bağışlaması halinde bir papaz olacağına dair Tanrı'ya söz vermişti. O gün canını kurtarabilmeyi yaptığı duanın bir karşılığı olarak görmüş olmalı ki Martin Luther, babasının muhalefetine rağmen kısa bir süre içinde Erfurt Üniversitesi'ndeki hukuk eğitimini bıraktı ve Aziz Agustin tarikatına bağlı bir manastıra kaydolarak ilahiyat eğitimine başladı. Aynı yıl henüz 21 yaşındayken bu manastırda bir rahip olan Martin Luther, ertesi sene Wittenberg Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayarak ders vermeye başladı. 517 yılı Martin Luther'in yaşamının en önemli dön noktalarından biridir. O tarihte henüz 34 yaşındayken, kısaca 95 tez olarak da bilinen Endülejansların kudret ve yararı açıklamaları üzerine tartışma adı altında bir metin yayınlar. Bu metin, Katolik Kilisesi'nin Endülejans uygulamasına dair eleştiriler ve şerhler içeren 95 maddeden oluşan latince bir metindir. Endülejans, Ortaçağ Avrupası'nda bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için papalık tarafından satılan af belgesi mahiyetinde bir belgedir. Esasen bu belge ilk olarak Roma'daki Aziz Petrus Katedrali'nin tekrar inşasının finansmanını sağlamak için papa 10. Leo tarafından satışa çıkarılmıştı. Endülejans aslında bir kağıt parçasıydı. Papa'nın verdiği bu kağıt parçası yetkisiyle bir insanın Araf denilen yerde geçirdiği zaman ya tamamen ortadan kaldırılıyor ya da azaltılabiliyordu. Katolik öğretisinde İslam inancının aksine Araf acı verici bir yerdir. Öyle ki kişiler işledikleri her bir günah için cezalarını çekerler. Katolik öğretisine göre herkes de günahkar olduğundan hemen herkes belirli bir zaman için Araf'a gidecektir. Burası, küçük günahlar için dahi binlerce yıl acı çekilen bir yerdir. Papalığın vaadi, endülyans satın alarak arafta geçireceğiniz bu acı ve keder dolu zamanı azaltabileceğiniz, hatta tamamen ortadan kaldırabileceğiniz düşüncesini içeriyordu. Bu nedenle de insanlar büyük bir istekle endülyansları satın aldılar. Tüm ortaçağ boyunca kendi kişisel durumlarınız için endülyans alabiliyordunuz. Fakat 1460 yılında çok olağan dışı bir şey oldu. Papa dördüncü Sixtus'un kararına göre artık herhangi bir kişi bir başka kişi adına da endülyans satın alabilecekti. Bu, o yıllarda yeni bir düşünceydi. Diyelim ki kişinin annesi ölmüş, ruhu arafta kalmış ise kişi annesi için endülyans alarak onun ızdırabını sonlandırabilecekti. Roma'daki Aziz Petrus Katedrali endülyans satışlarından elde edilen gelirle inşa edildi. Papa, Tetsel adında bir kişiyi endrijan satması için tuttu. Endrijan satışları şaşalı ve görkemli törenler eşliğinde gerçekleşirdi. Tetsel şehre geldiğinde orkestralarla karşı müzik eşliğinde bayraklar sallanır, tüm dikkatler tetsel üzerine çekilir ve o vaaz verirdi. Tetselin vaazlarında şuna benzer ifadeler yer alırdı. Ölmüş anne babalarınızın sesini işte biliyor musunuz? Onlar acı içinde bağırıyorlar. Acı bana, acı bana çok büyük cezalar çekiyoruz. Lütfen bizi kurtarın diye. Kulak verin. Anne babalarınız bağırıyorlar. Anne babalarının bu yakarışlarını duyan insanlar da büyük meblağlarda paralar ödeyerek endüjans alıyorlardı. Tetsel satış yaparken şu sözü söylüyordu. Torbaya atılan her para cennetten çıkan canı gösterir. Bir para, bir can. Thesel bu yolla açıkça insanları sömürüyordu. Martin Luther, kendi kilisesinin de endülyans satın almaya giden kişilere doğru kaydığını gördü. Fakir insanlar bile son kuruşlarıyla endülyans satın aldılar. Bunu gören Martin Luther, bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Kaleme aldığı 95 Tez adlı manifestosunun ardında bu motivasyon yakmaktadır. Bu yazının aslı Latincedir. Zira o zamanın halkı latince bilmiyordu. Luther'in metni latince olarak kaleme almasının sebebi profesörler yani eğitimli kişiler arasında bir tartışma yaratmaktı. Aslında bu o dönemin bir geleneğiydi. Cahil halkın tepkilerinden endişe duyan aydınlar, filozoflar eserlerini genellikle latince kaleme almayı tercih etmişlerdir. Luther'in bu kaygısından hareketle kaygılarını halk nezdinde değil dönemin aydın figürleri arasında tartışmak istediği açıktır. Fakat bir şekilde bu metin Almancaya çevrilip kitlelere ulaştırılmıştır. Bu metnin bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri de matbaanın keşif dönemine denk gelmesidir. Matbaa olanakları sayesinde bu metin çok hızlı bir şekilde çoğaltılmış ve geniş kitlelere ulaşabilmiştir. Netice itibariyle Martin Luther'in 95 tezi kendisinin dahi öngörmediği bir hızla Avrupa'da yayılır ve tesirini gösterir. Endülejans satışları dramatik bir şekilde düşer ve Luther'in görüşleri toplum kesimlerinde karşılık bulmaya başlar. Bu metnin yayınlanması daha sonra Avrupa'da reform hareketlerinin başlangıcı olarak kabul edilecektir. Durumun tehlikesini anlayan papalık 1518 yılında Roma'da Martin Luther aleyhinde bir dava açar. Bu dava, Martin Luther'in gıyabında gerçekleşecektir. Zira Martin Luther Roma'ya gitmeyi reddedecek, onun yerine Augsburg'da kardinal Cayetan'a ifade vermeyi tercih edecektir. Tüm bu yargılanma süreçleri boyunca Martin Luther, kendisine taraftar olan bazı prensikler tarafından papalığa karşı himaye görecektir. 15 Haziran 1520 tarihinde Papa Luther'i bir bildiri ile aforoz eder. Ekim ayında papalık bildirisi Luther'in eline geçer. Fakat bu bildiri bazı iddialara göre Luther, bazı iddialara göre ise Erfurt Üniversitesi öğrencileri tarafından parçalanıp suya ya da ateşe atılır. Bu papalık otoritesine vurulmuş en ağır darbedir ve bununla birlikte reform hareketleri hızlanır. Luther'in yazıları genel olarak kilisedeki yozlaşma, manastır hayatının zorlukları ve endülejans gibi bazı papalık pratiklerinin saçmalığı üzerine yoğunlaşmıştır. Luther, kilisenin otoritesine karşı bireyin özgürlük alanını genişleten bir söyleme sahipti. Buna göre herkes dini bir figür olabilirdi. Kimse kimsenin kulu olmamalı, Tanrı ile kul arasında aracı kurumlar bulunmamalıydı. Lutheran görüşe göre her mümin bir rahiptir. Bu, Hristiyanlıktaki ruhban sınıfını hedef alan bir söylemdir. Aynı şekilde Luther, İncil'i yorumlamanın kilisenin imtiyazında olmasına karşı çıkarak herkesin kendi İncil yorumuna sahip olabileceğini savunur. Martin Luther aynı zamanda bir dil bilimcidir. Papalık tarafından hakkında açılan dava sırasında sığınmak zorunda kaldığı kalede, İncil'i Latinceden Almanca'ya çevirmiştir. Hiç kuşkusuz Luther, bu devrimci çeviri ile hem halkın dinini daha iyi tanıyabilmesini hem de politik olarak muhalif pozisyonda olduğu kilisenin gücünü azaltmayı hedeflemiş olmalı. Bu çevirinin bir başka çıktısı da Alman dilinin gelişimi üzerine oldu. Luther'in İncil çevirisi Almanlar için ortak bir üst yazılı ve sözlü dilin oluşmasına katkı sağladı. Ayrıca protestan bölgelerde okuma kültürü bu İncil çevirisi sayesinde daha da gelişti. Modern eğitim o dönemde her şeyden önce okuma üzerinden yürüdüğü için bu bölgeler eğitim alanında izleri 20. yüzyıla kadar hissedilen bir eğitim atağı yapmış oldu. Martin Luther'in çalışmayı insanı Tanrı'ya yaklaştıran bir ibadet olarak tanımlaması, çalışmak için teşvik edici bir söylem kurgulaması, protestanların daha disiplinli bir toplum olmasına katkı sundu. O kadar ki, sosyoloji biliminin kurucu figürlerinden biri olarak kabul edilen Max Weber, protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu adlı eserinde, kapitalizmin ortaya çıkış sürecinde protestanların iş ahlakının önemli bir etkisi olduğunu öne sürer. Buna göre püriten ahlaka sahip olan dindar protestanlar, iş disiplinleri sayesinde yoğun bir üretim yapmalarına karşın, her türlü dünyevi zevklerden uzak durmalarını vaaz eden dini anlayışları nedeniyle kazandıkları parayı dünyevi hazlara harcamazlar, onun yerine bu parayı bir süre biriktirip akabinde yeni ticari girişimler için sermaye olarak kullanırlar. Weber'e göre bu döngü kapitalizmi doğuran ve besleyen bir döngüdür. Bugün Alman disiplini olarak söyleye geldiğimiz milli yivasrın kökenlerinde de Martin Luther'in çalışmayı dini bir söylemin merkezine oturtan anlayışının bir sonucu olarak görmek mümkün. Nitekim İngiltere, Amerika ve Almanya gibi protestan nüfusun yoğun olduğu ülkelerin ekonomik başarıları ile Katolik nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerin ekonomik durumları kıyaslandığında diğer birçok parametre ile birlikte mezheplerin çalışmaya dair perspektiflerinin de bir etkisi olduğunu düşünmek makul gözükmekte. Bugünlerde yaşlı Almanların sıklıkla gençlerin çalışmak konusundaki isteksizlikleriyle alakalı şikayetlerini duyabilirsiniz. Dünyanın her yerinde ve zamanın her diliminde yaşlı insanların gençler hakkında şikayetçi olması çok da yeni bir şey sayılmaz. Fakat konumuzla ilişkilendirecek olursak, sekülerleşen dünyada, dinden ve dolayısıyla protestan ahlakından uzaklaşmayı genç Almanların çalışmaya dair olası isteksizliklerinin nedenlerinden biri olarak okumak mümkün. Martin Luther'in reform niteliğindeki bir diğer eylemi 1525 yılında Katharina von Bora ile yaptığı evliliktir. Katerina von Bora, 11 arkadaşıyla beraber Luther'in öğretisine iman ederek bulunduğu manastırdan kaçıp Luther sığınan bir rahibeydi. O anede kilisenin evliliği küçümseyen, ruhbanlığı yücelten bir bakışı vardı. Martin Luther, bu evliliğiyle dini bir kez daha göklerden yere indirerek hem iyi bir Hristiyan hem de iyi bir aile babası ve koca olunabileceği mesajını vermişti. Buna karşılık kilise, bu evliliği bahane ederek Luther'i asıl amacı içindeki şehveti kontrol edemeyip tüm bu reform girişimlerini bekarlık yeminini bozmak için bir perde olarak kullanmakla suçlamıştı. Bu evliliğe skandal gözüyle bakan sadece kilise olmamış, en yakın arkadaşları dahi bu evliliğe şiddetle karşı çıkmıştı. Onların gerekçesi ise böyle bir evliliğin Martin Luther'i reform hareketlerinden uzaklaştıracağı düşüncesiydi. Fakat Luther evlilik iradesinin arkasında durdu. Luther'in dini söylemenin özü özgürlüktü. Yani kiliseden özgürlük. Fakat Alman köylüleri Thomas Müntzer önderliğinde Martin Luther'in bu özgürlük söylemini Sosyoekonomik planda da yorumlayarak yerel prenslere karşı büyük bir isyan çıkarttılar. Her ne kadar ekonomik gerekçeler merkezi bir öneme sahip olsa da, çıkan bu isyan protestan din adamları tarafından desteklenmiş ve merkezi kiliseye karşı dinsel bir öneme de sahip olmuştur. İsyanların ilk döneminde Martin Luther hem prenslere hem de isyan eden köylülere eşit mesafede uzlaştırıcı metinler kaleme da, İlerleyen aşamalarda isyancı köylülerin prensliklere yönelen şiddet eylemleri nedeniyle Martin Luther devletçi bir tavır alarak kendisini bu isyanların karşısında konumlandırmıştır. Bu isyanlarda yaklaşık 100 bin köylü hayatını kaybetmiş ve isyancılar devletin organize askeri güçleri karşısında kesin bir yenilgiye uğramışlardır. Martin Luther her ne kadar reformist bir insan olsa da kendi döneminin sosyopolitik paradigmalarından tümüyle kurtulabilmiş biri değildir. Gerek Türkler, ki o zamanlar Türk kelimesiyle tüm İslam ümmeti kastediliyordu, gerek Yahudiler, gerek kadınlar ve hatta gerekse engelliler hakkında söylediği sert ve insaf dışı sözlerle, bugünün perspektifinden kolaylıkla cinsiyetçi, ırkçı, totaliter bir fundamentalist figür olarak yaftalanabilecek bir insandı tıpkı o dönemde yaşamış diğer birçok dini, politik figür gibi. Luther'in bu söylemleriyle Nazi politikalarına ilham verdiği iddiaları göz ardı edilmeyecek türden iddialardır. Aynı Naziler tarafından kirli bir şekilde çarpıtılarak, ırkçı siyasetlerini temellendirmek adına kullanılan Übermensch, yani üstün insan kavramını geliştiren Nietzsche'nin perspektifinden bakacak olursak, Martin Luther, yaşamın zaferi karşısında can vermekte olan kiliseye saldırarak onu yenilemiş ve ona can suyu olmuş bir figürdür. Yani Martin Luther, reformları ile ölmekte olan canavarı rehabilite etmiş, adeta onu yeniden diriltmiştir. Bu sözlerinden Nietzsche'nin Martin Luther'i Rönesans hareketlerini indirekt olarak engellemekle suçladığını görmekteyiz. Ve elbette ki bu sözün, Tanrı öldü diyen bir filozofun bir din adamı hakkındaki görüş olduğunu da hatırlatmak lazım. Martin Luther 1546 yılında kalp ve böbrek yetmezlikleri nedeniyle doğum yeri olan Eisleben'de ölmüştür. Mezarı da halen bu şehirde bulunmaktadır. Ölümünden sonraki dönemde Avrupa'da büyük mezhep savaşları patlak vermiş, özellikle 30 yıl savaşı diye bilinen dönemde ...yüz binlerce insan bu savaşlar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu bakımdan Martin Luther, tarihteki birçok politik figürden çok daha etkili olabilmiş bir din adamıdır. 2017 yılı Luther'in 95 Tez adlı manifestosunu yayınlamasının 500. yıl dönümüydü... ...ve Almanya'da büyük törenlerle kutlandı. Bugün 6 kıtada yüz milyonlarca insan bu köylü çocuğun hatırasını kutsamakta ve onun ayak izlerini takip etmekte.